عن ابي نجيح الارباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها مذعظة مبدع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أضلوا عليها بالنواجز وإياكم ومفتفات الأمور فإن كل بضعة ضلالة رواه أبو داروت والتلمزي صدف رسول الله bu haftaki dersimizde inşallah Allah Resulü'nün Ebu Davud ve Tirmizi'de rivayet edilen okumuş olduğum şu hadisi şerifini inşallah tanımaya çalışacağız. Hayatımızın birçok yönüne ışık tutan bize birçok prensipleri intikal ettiren bu hadisi yarın hayata aktarma adına amel etme adına anlamayı dinlemeyi Rabbim hepimize nasip ve mukadder kılsın. Hadisi şerifi İrbaz İbni Sariye isimli bir sahabi bize rivayet ediyor. İrbaz bin Sariye tanımadığımız, bilmediğimiz, adını belki yeni duyduğumuz, eşkali hakkında fazla bilgimiz olmayan bir sahabi. Gerçi sahabenin hangisini tanıyoruz ki? Çevremizden birini, bir arkadaşımızı tanıdığımız kadar biz sahabiyi tanımıyoruz. Babamızı, anamızı, amcamızı, dayımızı tanıdığımız kadar maalesef sahabeyi tanımıyoruz. Savaş anlayışları, barış anlayışları neydi, nasıldı? Emri bil maruf, nehyi anil münker anlayışları, dünyaya bakış açıları, cahutla olan münasebetleri, Kur'an'a bakışları, İslam'ı anlama tarzı telakkileri, karıları ve çocuklarıyla olan münasebetleri giyinişleri, yemeleri, içmeleri, zikirleri, fikirleri neydi, nasıldı? Maalesef biz sahabiyi bilmiyoruz ve tanımıyoruz. Bir ayeti kerimede deniyor ki millete ebikum İbrahim babanız İbrahim deniyor. Arkadaşlar, babamız İbrahim, analarımızın kocası olan babalarımızdan bize daha yakın olan bir babamızdır ama biz maalesef Hazreti İbrahim'i babamızı tanımıyoruz. Ama Reagan'ını, Gorbaço'unu, Madonnaları, Maradonaları ve daha nicelerini tanıyoruz. Ali Şeriatı der ki, kola içmem diyemezsiniz. Efendileriniz size neyi göstermiş ve neyi emretmişse onu içmek zorundasınız der. İşte bizde Efendilerimiz tarafından birileri gösterilmiş Onları tanıyacaksınız, onları bilecek, öğrenecek ve seveceksiniz denmiş. Bugün artık bu ümmetin çocukları onları tanıyor, onları biliyor ve onları seviyor. Maalesef bu ümmetin çocukları artık sahabiyi tanımıyor. Evet, tanımadığımız, bilmediğimiz, eşkali hakkında fazla bilgimiz olmayan sahabi İrbaz i̇bn Sariye diyor ki, Veana Rasullahi Saallahu aleyhi ve Allah'ın rassulü bir gün bize öyle güzel bir vaazda bulundu ki ağlamadık göz titremedik kalp kalmadı. Onun lalü Gühel gibi dudaklarından dökülen inciler aksi nikab olup sahinin gözlerine çarpıyor, ve oradan da gözyaşları halinde yere düşüyordu. Arkadaşlar, bize de konuşuyor Resulullah, bize de konuşuyor Kur'an, ama heyhat ki, taş kesilmiş kalplerimiz, duymaz, duygulanmaz hale gelmişiz. Biz, insan kalbini üçe ayırıyoruz. Mümin kalbi, kafirin kalbi, bir de münafığın kalbi. Müminin kalbini, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bir ayet kerimesinde şöyle anlatır. "وإذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ عَلَيْهِمْ رَبِّهِمْ Mümin kalbi Allah anıldığı zaman, kendisine Kur'an arz edildiği zaman, kendisine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ürperen, titreyen, zikrullah'la itminan bulan kalptir. Müminin kalbi işte böyledir. Kafirin kalbi de kas katıdır, duymaz, duygulanmaz. Yanı başında Allah'ın ayetleri okunduğu halde, kendisine Allah'ın ayetleri arz edildiği halde hiç mi hiç etkilenmez. Zira alıcı paslıdır. Alıcı istidir, ışık sızdırmaz, küfür bulutlarıyla kılıflıdır. Kafirin kalbini Bakara suresindeki bir ayet kerimesinde Rabbimiz bize şöyle anlatır. ثُمَّ <Saudi authorimizin> <geschithole> si min قُلُوبُهُمْ zalika, بَعْضِ ذَٰلِكَ فَهِيَّكَ الْحِجَارَهُ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَهُ İlâ ahiril ayet, kafirin kalbi kas katı taş kesildi adeta. Hatta taştan daha katıdır. Zira öyle taşlar vardır ki Allah korkusundan yukarıdan aşağı doğru yuvarlanır. Öyleleri de vardır ki Allah'ın meşhut ayetlerinin tesiriyle çatlar da içinden su fışkırır, gözyaşı döker. Böyle taşlar da vardır. Arkadaşlar biz biliyoruz ki Allah'ın iki tür ayeti vardır. Bunlardan birisi hepimizin bildiği şu elimizdeki Kur'an ayetleridir. Vahiy-i metlu diyoruz buna. Bir de hava, su, ateş, güneş, toprak, yıldızlar, ağaçlar, bulutlar ve insan gibi meşhut ayetler vardır. Bunlar Rabbimizin meşhut yani müşahade edilen, görülen ayetleridir. İşte taşlar Allah'ın bu meşhut ayetlerinden, havadan, sudan, güneşten, oksijenden etkilenirler de parça parça olurlar, yerlerinden kopup aşağı doğru yuvarlanırlar. Demek ki taşlar Allah'ın meşhut ayetlerinin etkisi altında kalırlar. Ama kafihin öyle bir kalbi var ki, ne Allah'ın metlu ayetleri karşısında, yani şu Kur'an ayetleri karşısında, ne de Allah'ın meşhut ayetleri karşısında hiç etkilenmez, duymaz ve duygulanmaz. Kas katı hale gelmiştir. Bir de münafığın kalbi vardır, onun kalbi de marazla doludur. Fi <fî> kulûbihim marazun fezâdehumullâhu maraza, ayet-i Münafığın kalbini bize anlatır. Onun kalbi hastalıkla doludur. Kalbi marazla doludur. Bir maraz başka bir marazı, bir hastalık başka bir hastalığı takip etmektedir. Evet, sahabenin kalbi mümin kalbiydi. Ve Resulullah'ın konuşması karşısında ağlamadı, göz kalmadı, titremedi, kalp kalmadı. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ biz dedik ki ey Allah'ın Resulü sanki bu bir veda konuşmasına benziyor. Yarın içimizden ayrılıp gidecek birisinin konuşması gibi konuştun. Bize böyle geldi. Bari bize bir şeyler tavsiye etsen. Bari bize bir vasiyette bulunsan. Bir vesayada bulunsan bize. Arkadaşlar sahabi son gelen ayetlerden Resulullah'ın gidici olduğunu anlamıştı. Güneşin grubunun yaklaştığını anlamışlardı. El yevme akmaltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'metiy ve raditu Ayeti gelince bugün size dininizi tamamladım. Nimetlerimi üzerinize itmam ettim ve din olarak da sizin için yalnız İslam'dan razı oldum. Ayeti gelince ayetin beşaretiyle Hazreti Ömer seviniyordu fakat Ebu Bekir de bir kenara çekilmiş ağlıyordu. Niye ağlıyorsun ey Allah'ın peygamberinin sevgilisi diyenlere de Hz. Ebu Bekir şöyle diyordu. Vallahi bana öyle geliyor ki din tamamlanmıştır ve Allah'ın Resulüne artık yol görünmüştür. Yıldızımızın ufulü, güneşimizin grubu yakındır diyordu. Evet, sahabi ayrılık vaktinin geldiğini anlamıştı. Hani çok sevdiğiniz birisinin uzaklaşma zamanını, ayrılma zamanını bir düşünün. Yüreğiniz ağzınıza gelmiş, az daha kalamaz mısın dersiniz ya, onlar da peygamberlerini çok seviyorlardı. Zira onunla beraber olmaları, peygamberin yanı başında bulunmaları onlar için mağfiret vesilesiydi. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, bari bize bir vasiyette bulunsan, bize bir şeyler tavsiye etsen, bir şeyler vasiyet etsen, hani, 3-5 yıllık bir eğitimden sonra, öğretmen talebelerine bir şeyler söyler ya, ya da, ana, baba, hasta, ölüm döşeğinde, son olarak, çocuklarını etrafına toplayıp, onlara bir şeyler söyler ya, siz, çok sevdiğiniz birinden, bir daha görüşmemek üzere ayrılırken, bir şeyler söylersiniz ya, işte sahabi de, sevgililerinin son olarak bir vesayada bulunmasını istediler. Bir vasiyette bulunmasını istediler. Allah'ın Resulü onlara son bir tavsiyede bulunacaktı. Biz de nasihatte bulundunuz çevremize. Aman birleşin, kooperatifler kurun, şirketler tesis edin, ticarete atılın. Şurada bir arsa var, istikbali çok parlak, aman onu kaçırmayın. Evinizin prozesi şöyle olsun, yatak odanızın tefrişi şöyle olsun, mutfağınızın tanzimi şöyle olsun diye hani biz de çevremizdekilere bir şeyler tavsiye ederiz ya. Adam işverendir. Akşam üzeri işçilerine tavsiyede bulunur. Adam amirdir, memurlarına tavsiyede bulunur. İşte Allah Resulü de bir şeyler tavsiye edecek. Bakın kainatın seyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam çevresindekilere şunu tavsiye ediyor. "Kale kum bi takvallah." size takvayı tavsiye ederim. Tüm hayatınızda Allah'tan çok korkun, müttaki davranın. Allah'a karşı saygılı, edepli davranın. O ne kadar korkulmaya layıksa o kadar korkun. Siz ne kadar küçükseniz, Allah ne kadar büyükse o kadar korkun. Siz ne kadar fakir, Allah ne kadar zenginse, Allah'tan o kadar korkun. Kur'an'a inanmanızı, onu müttakilerin hidayet kaynağı bilmenizi, hep onunla birlikte olmanızı, onu kendinizden kendinizi de ondan ayırmamanızı tavsiye ederim. Hayatınızın her bir kademesinde Allah'ın sizi gördüğü şuuru içinde hareket etmenizi tavsiye ederim. Evet Allah'ın Resulü ashabına takvayı tavsiye ediyor. Aynı durumda biz olsak en yakın çevremize, çocuklarımıza, hanımlarımıza, mahiyetimizde çalışanlara önce beni dinleyin deriz bana itaat edin benim sözümden çıkmayın benim dediğimden çıkmayın deriz değil mi? ama Allah'ın Resulü öyle yapmıyor önce ve sonra Allah'tan korkmayı Allah'ı dinlemeyi Allah'ı razı etmeyi tavsiye ediyor kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam öyleyse arkadaşlar biz de çevremize hep bunu tavsiye edeceğiz bunu isteyeceğiz önce ve sonra Allah'tan korkun diyeceğiz Allah'a karşı saygılı edepli davranın diyeceğiz ve çevremizdekilere takvayı tavsiye edeceğiz. İkinci olarak Allah'ın Resulü buyuruyor ki وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْضٌ Bir de size başınıza bir köle bile emir olsa onu dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. İşte mümini kafirden ve münafıktan ayıran nokta budur. Mümin ve وَأَطَعْنَا der. İşittik ve itaat ettik der. Kafir de semi'na ve asayna der. İşittik ve isyan ettik. Evet, emirimiz, amirimiz, avamız, patronumuz, babamız, anamız, hocamız, dışımızdaki herhangi birisinin bizden istediği Allah'ın istediğiyse onu dinleyeceğiz. Dışımızdakinin bizden istediği şey Allah'ın istediğinin zıttıysa biz onu dinlemeyeceğiz. İtaat mekanizmalarını anlatırken Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyhu'l-lezine amanu, ve tı'ur-rasule Ey müminler Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve bunlara itaat ettikleri sürece sizden olan ülül emre itaat edin diyor. Arkadaşlar emire itaati emreden Rabbimiz bu itaat'in sınırlarını peygamberine tespit ettiriyor şöylece bakın. Allah'ın Resulü buyurur, buyurdular ki la ta'ata li beşerin fi maasiyetillah. Allah'a isyan konusunda hiçbir beşere itaat yoktur. Bu hadisin sebebi vuruğu şöyle anlatılır. Allah Resulü Abdullah bin Huzeyfe'yi bir seriyenin başına komandan tayin eder. Seriyeyi uğurlamadan önce, kainatın seyyidi Hz. Muhammed aleyhisselam, seriye komandanı ve askerlerin karşısına geçer, şöyle bir hutbe irade eder. Hutbesinin sonunda der ki, "Men Emira amir afkad etaani, waman etaani fakat eta Allah, waman yasil amira fakat asani, waman asani fakat asallah." Allah Rasulüdür ki, ey cematim ben başınıza Abdullah bin Huzeyfe'yi komandan tayin ettim. Emir tayin ettim. Bu emire itaat eden bana itaat etmiştir. Bu emire isyan eden bana isyan etmiştir. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiştir der. Sıkı sıkıya tembih eder. Emirinize itaat edin diye Cainat'ın seyidi sıkı sıkıya sahabiye eder ve orduyu uğurlar. Ordu bir işi konak gittikten sonra bir yerde konaklarlar ordu kumandanı Abdullah bin Huzeyfe askerlerine emreder sahabeyi emreder herkes odun toplasın kumandanın emridir herkes odun toplar ikinci emir gelir kumandan der ki herkes topladığı odunu yaksın herkes topladığı odunu yakar üçüncü emir gelir der ki Abdullah bin Huzeyfe herkes yaktığı ateşin içine kendisini atsın sahabi tereddüt geçirir kumandanın emridir ve kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam buna itaat eden bana itaat etmiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Buna isyan eden bana isyan etmiştir. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiştir buyurmuştu ve sıkı sıkıya tembih etmişti. Acaba böyle bir şey yapsak mı yapmasak mı diye sahabi tereddüt geçirdi. Nihayet işlerinden bir kısmı dedi ki uzak değil Medine gidelim kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a durumu arz edelim. Üç beş tane sahabi atladılar, Medine'ye kadar geldiler. Allah Resulü'nün huzurunda dediler ki ''Ya Resulallah biz mahvolduk, biz perişan vaziyete düştük. Sen emire itaati bizim için vacip kılmıştın ama biz emire itaat etmedik, perişan vaziyete düştük.'' deyince kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ne oldu diye sordu. ''Ya Resulallah bize odun toplayın.'' dedi, topladık. Topladığınız odunu yakın dedi, yaktık. Üçüncü emir olarak yaktığınız ateşin içine kendinizi atın dedi. Biz tereddüt geçirdik. Ne oldu bizim halimiz? Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam onları dinledi ve şöyle buyurdu لَوْ دَخَلْتُمُوهَا مَا حَرَشْتُمْ مِنْهَا اَبَدًا Eğer o ateşe girseydiniz kumandanın emrini yerine getirip o ateşin içine kendini atsaydınız vallahi ebediyen cehennem ateşinden kurtulamazdınız. Çünkü لَا تَعَتَ لِمَحْلُقٍ فِي مَاسِيَتِ اللّٰهِ Allah'a isyan konusunda hiçbir beşere itaat yoktur. Yine kainatın seyidi başka bir hadislerinde şöyle buyurdu: "Al-mer'il muslimi es-sem'u ve't-ta'atu fima ahabba ve kariha illa en yu'mar bi ma'siyetin fe la sem'a Emirin sözüne itaat şarttır. Müslümana itaat gerekir dinledik ve itaat ettik demek gerekir. <gülüyor> i̇ster iyi görsün, ister kötü görsün. Emirin emrine itaat şarttır. <gülüyor> Ancak masiyetle emredildiği zaman emir bizden Allah'ın istediğinin dışında bir şey istediği zaman işte ona ne itaat vardır ne de onu dinlemek vardır. Kainatın Efendisi Hz. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde son derece açık bir biçimde bunu bize arz ediyor. Demek ki arkadaşlar emirin emrine itaat edebilmemiz için iki şart lazım. Bir, emir kendisi kitap ve sünnete bağlı olacak. Tepeden tırnağa Allah'ın istediği biçimde bir Müslüman olacak. Kur'an'a ve sünnete bağlı olacak. Bu da yetmez. İkinci olarak emirin bizden istediği şey Kur'an'ın ve sünnetin dışında olmayacak. Emir kendisi Kur'an ve sünnete bağlı olsa, İslam'ı yaşasa fakat bizden istediği şey Kur'an'ın ve sünnetin dışında ise biz ona yine itaat etmeyiz. Arkadaşlar hadisle şu ayet-i kerime arasında münasebet kurduğumuz zaman karşımıza şu manzara çıkacaktır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde buyuruyorlar ki وَإِذَا حَقَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ bil بِالْعَدْلِ İnsanların arasında hükmettiğini zaman adaletle hükmetmenizi Rabbiniz sizden istiyor. Öyleyse Allah'ın Resulü kim emire itaat ederse bana itaat etmiş olur. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Kim emire isyan ederse bana isyan etmiştir. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiştir derken emirine gönderdiği emirine diyor ki birbirlerinize hüküm verebilirsiniz birilerine çoban olabilirsiniz ve onlardan size kendinize itaat etmelerini bekleyebilir isteyebilirsiniz eğer itaat bekleme makamındaysanız dikkat edin bu hükümde adil davranıp onlardan Allah'ın istediğini isteyin zira bu hüküm onlar için bağlayıcı olacaktır eğer siz onlardan Allah'ın istemediğini isterseniz Allah'ın istemediğinde itaat istemiş olursunuz ki bilin ki kendinize istediğiniz itaat banadır. Bana itaat de Allah'adır. O halde istediğimizi Allah'ın istediği olarak isteyeceğiz. Allah'ın istemediğini Allah istiyormuş pozisyonunda istemeyeceğiz. Kendimize bileceğiz ki kendimize yapılan itaat dolayısıyla Allah ve Rasulüne itaat olduğuna göre bu istediğimiz itaatlerin konusuna çok dikkat etmek zorundayız. İşte bu sebepten ayette geçen ulul اَمْرِ minkum emir sahiplerini birçokları ilim sahibi olarak kabul etmişlerdir. Zira ilim sahibi olanlar Allah'ın ne istediğini ne istemediğini bilen ve ona göre insanlardan itaat isteyebilecek kimselerdir. Evet, Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam son derece açık bir biçimde buyuruyorlar ki, başınıza bir köle bile emir olsa onu dinlemenizi ve ona itaat etmenizi size tavsiye ederim. Ondan sonra buyurdular ki kainatın seyyidi, اِنَّوُ مَنْ يَعِيشُ مِنْكُمْ فَسَيَّرَ اَخْتِلَافًا كَثِيرًا Durum şu ki sizden uzunca yaşayanlar çok ihtilaflar görecek. Arkadaşlar bu sünnetullah'tır. Bunun önüne geçmek mümkün değildir. Allah Resulü buyururlar ki اِنَّهُ مَنْ يَع۪يشُ مِنْكُمْ فَسَيَّرَهْ تِلَافًا كَف۪يرًا Birbirine muhalif, birbirine muhtelif fikirler, kaviller, ameller göreceksiniz. Tarikatlılar, tarikatsızlar göreceksiniz. Mealciler göreceksiniz. Fıkıhçılar, tefsirciler, tekfirciler, Particiler, partisizler göreceksiniz. Namazda ayaklarını açanlar, kapatanlar göreceksiniz. اِنَّهُ مَنْ يَعِيْشُ مِنْكُمْ فَسَيَّرَ اَخْتِلَافًا كَثِيرًا Uzunca yaşayanlar, çok ihtilaflar görecektir. Arkadaşlar, daha Resulullah'ın vefatından hemen sonra başlamış ihtilaflar, işte, Kur'an mahluk mu değil mi? Önce bunu çözmemiz gerekir. Yoksa din elden gider düşüncesiyle yıllar yılı tartışılmış ihtilaflar zuhur etmiştir. Kul fiilinin halıkı mıdır değil midir? İnsanın fiillerinde iradesi var mıdır yok mudur? Büyük günah işleyen cennete girer mi girmez mi? Cuma kılınır mı kılınmaz mı? Darul Halk mi darul İslam mı? Şu metotlamı bu metotlamı? Falan kurup mu, filan hizip mi? Çok ihtilaflar göreceksiniz diyor Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Aman şöyle yapalım, böyle yapalım, ne yapalım edelim de bu ihtilafların kökünü kazıyalım. Yok, arkadaşlar olacaktır bu ihtilaflar. Allah'ın Resulü hadislerinde çok açık bir biçimde buyuruyor ki, sizden uzunca yaşayanlar çok ihtilaflar göreceksiniz. Demek ki bu iktiraflar olacaktır bunların önüne geçmemize, bu iktirafları bitirmemize, iktirafların kökünü kazımamıza imkan ve ihtimal yoktur. Bakınız Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَفَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذ۪يقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض Rabbimiz buyurur ki, eğer siz Allah'ın dinine yarım elle sarılırsanız, Allah'ın dinine muzahir olmazsanız, Allah'ın dinine iki elle sarılıp onu yaşamaya çalışmazsanız, Allah'ın dinine sahip çıkmazsanız, Cenab-ı Hak üstünüzden ve altınızdan azap gönderir ve bir de, اَوْ يَلْبِفَكُمْ شِيَعًا وَيُذ۪يقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ bir de sizi parça parça yapar, grup grup yapar, hizip hizip yapar, birinizin acısını diğerine tattırır, Allah böylece sizden intikam alır, sizi yola getirir buyuruyor. Arkadaşlar, ayeti kerimede üstten ve aşağıdan azap gönderir diyor. Üstten gelecek azap geçmiş milletlere olduğu gibi dolu yağması, yıldırımlar yağması kurbağa yağması, kan yağması gibi Allah yukarıdan bize azap gönderir alttan gelecek azap da yer kayması, yer batması deprem gibi işte zelzele gibi afetlerle Allah azap gönderir ya da üstten gelecek azap başınızdakileri idarecileri Allah bozar da Zalimleri, zılgıtları, despotları, dinsizleri başınıza baş olarak musallat eder. Allah öylece azap gönderir size. Altınızdan gelecek azap da ayak takımını, anarşistleri şiraziden çıkarır. it gibi, bit gibi huzurunuzu başınız azından eder. Dünyanızı başınız azından eder. Aşağıdan böylece Allah azap gönderir ve sizden intikamını alır. İşte ayeti kermenin sonunda diyor ki, Öyle elbetteküm şiyan ve yizikoppa bir de sizi şia şia yapar grup grup yapar ve birinizin acısını diğerine tattırmak suretiyle Allah sizden böylece intikam alır. Arkadaşlar bu ayet içermeye geldiği zaman efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurur ki ben Rabb'ıma uzunca iltica ettim yalvardım yakardım üç şey istedim diyor peygamberimiz. Dedim ki ya Rabbi, yukarıdan ve aşağıdan azap göndermek suretiyle geçmiş milletleri helak ettiğin gibi toptan benim milletimi, benim ümmetimi helak etme diye Rabbime dua ettim. Featanihi diyor. Rabbim bu duamı kabul etti. İkinci olarak dedim ki ya Rabbi, düşman istilasına maruz bırakmak suretiyle dışarıdan bir düşmanın müdahalesiyle ümmetimi toptan helak etme dedim. Featanihi. Rabbim bu duamı da kabul etti. Onu da bana verdi. Üçüncü olarak dedim ki, Ya Rabbi ümmetimi parça parça yapıp şia şia yapıp birinin acısını diğerine sattırma diye Rabbime iltica ettim. Rabbim bu duamı kabul etmedi diyor. Öyleyse arkadaşlar, hadisten de anlıyoruz ki kıyamete kadar bu ihtilaflar olacaktır. İnsanların bir noktada ittifak etmeleri mümkün değildir. Hatta bir defasında Allah'ın Resulü Cenab-ı Hak'tan böyle bir şey temenni etti de Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri şöyle buyurdu وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى وَلَا min مِنَ الْجَاهِلِينَ Peygamberim eğer Allah dileseydi bütün kalpleri bir noktada tevhid ettirir, içtima ettirirdi وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ cahilin Sen böyle bir şey Allah'tan isteyerek sakın cahillerden olma buyurdu. Demek ki bu ihtilaflar olacak. Peki yapacağımız iş ne? Ne yapacağız? Bu ihtilaflara karşı nasıl bir tedbir alacağız? Bize kalsa hemen bu ihtilafları kaldırmayı düşünürüz. Falan ve filan hocaya gidelim, yahu yapmayın etmeyin, siz ihtilaf ettikçe ümmet ihtilaf ediyor... Gelin, birleşin, ittifak edin ki ümmet ittifak etsin, insafa gelin diyerek işi bitirmeyi düşünürüz. Arkadaşlar, halbuki biraz beklesek, azıcık sabretsek söyleyecek Allah'ın Resulü. Ne yapmamız gerektiğini söyleyecek. Esasen kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam biraz sonra göreceğiz. Bizden böyle bir şey beklemiyor, böyle bir şey yapmamızı bizden istemiyor... Ama acelecilik ediyor ve kendimize göre bir karar veriyoruz. Hani Cenab-ı Hak peygamberimize melek göndermişti. Melek Cebrail aleyhisselam Hıra'da Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed aleyhisselama ikra dedi. Oku ey Muhammed! Kainatın efendisi Hazreti Muhammed aleyhisselam acele etti. Okunması gereken bir şey okuması gerektiğini zannetti yani... Yüzünden bir şey okuması gerektiğini zannetti. Acele etti. Dedi ki yani vahyin sonunu beklemeden dedi ki ma ma'ena biqariin, Ben okumasını bilmem dedi. Cebrail aldığı peygamberimizi sıktı sonra dedi ki ikra yine kainatın seyidi acele etti ma'ena biqariin dedi. Ben okumasını bilmem dedi. Şimdi şurada yanı başımda bulunan Ahmet'e ben desem ki Ahmet namaz kıl desem Hemen namaz kılmaya kalkıyor. Ben Ahmet'i alıp sıkıyorum, yerine oturtuyorum. Sonra diyorum ki Ahmet namaz kıl. Yine Ahmet sabretmeden, benim sözümün devamını beklemeden namaz kılmaya fırlıyor. Ben yine alıyorum Ahmet'i, iyice bir sıkıyorum, yerine oturtuyorum. Halbuki Ahmet birazcık sabretseydi, sözümün devamını bekleseydi, ben şöyle diyecektim. Ahmet namaz kıl. Çünkü namaz insana bütün kötülüklerden alıkor diyecektim. Fakat Ahmet sabretmediği için o anda namaz kıl emrini verdiğini zannetti. Hemen namaz kılmaya teşebbüs etti. Acelecilik yaptı. İşte meleğin peygamberimize hitabı da böyleydi. Melek peygamberimize buyurmuştu ki ikra, oku. Peygamberimiz biraz sabretseydi, sözün devamını bekleseydi anlayacaktı ama... O zannetti ki yüzünden bir metinden okuması gerekiyor. Dedi ki Allah'ın Resulü ma ene bi qariin. Ben okumasını bilmem dedi. Melek peygamberimizi iyice bir sıktı. Sonra ikra dedi. Yine kainatın seyidi ben okumasını bilmem dedi. Acele etti. Halbuki o vahyin bir parçasıydı. Cenab-ı Hak Celle Vaala Hazretleri peygamberimize vahiy göndermişti. O anda oku demiyordu. Vahyin devamı vardı ve şöyleydi: İkra بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقُ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقُ İlə ayet vahiy devam edecektir. İşte arkadaşlar biz de biraz beklesek biraz sabretsek az sonra ne yapmamız gerektiğini Kainatın Seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam hadislerinde bize açıklayacaktır. Bakın Kainatın Efendisi buyurdu ki اِنَّهُ مَنْ يَعِيشُ Sizden uzunca yaşayanlar çok ihtilaflar görecek buyurduktan sonra o ihtilaflar anında yapmamız gereken şey yine Kainat'ın efendisi şöylece anlat verdi. Selamun bisunneti ve sünnet-ül <gülüyor> külfâ-i râşidin-i O ihtilaflar anında size sünnetime sarılmayı tavsiye ederim. Sağa sola koşma değil falanları filanları bir araya getirmeye çalışma değil sünnetime sarılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar demek ki yapacağımız şey sünnete sarılmak peki ya sünneti bilmiyorsak sünneti tanımıyorsak nasıl sarılacağız ya bir adama diyeceğiz ki sünnete sarılın peki adam sünneti tanımıyorsa adam sünneti bilmiyorsa ne kıymeti olacak bu tavsiyenin Düşünün ki bir adam denizin ortasında boğulmak üzere. Dışarıdan bağırıyorsunuz adama, ''Dur aman iyi yüz, ellerini şöyle hareket ettir, bacaklarını şöyle hareket ettir, işte başını vücutunu şöyle tut diye dışarıdan adama bağırıyorsunuz.'' E, adam yüzmenin ne demek olduğunu bilmiyorsa, hayatta hiç yüzmemişse ne kıymeti var bu tavsiyenin? Arkadaşlar farz edin ki bir adam uçuruma gitmiş. Bunalmak ve ölmek üzere. Yukarıdan bağırıyorsunuz adama, dur kımıldama, olduğun yerde kal. İp sarkıtıyorum, sıkı tutun kurtulacaksın. Adam için ne demek olduğunu bilmiyorsa, hayatında hiç ip görmemişse, hayatında hiç ipe tutunmamışsa, ne işe yarar bu tavsiye? Farz edin ki, arabayı bir rampada durdurmuşsunuz, önüne bir tokos koymuş, arızayı gidermeye çalışıyorsunuz bir araba bir kaza ile ayağınız tapozu yerinden oynatmış ve araba aşağıya doğru harekete geçmiş. Arabanın içindeki adama dışarıdan bağırıyorsunuz. Aman frene bas, aman el frenini çek, aman işte şöyle yap, böyle yap diye dışarıdan adama bağırıyorsunuz. Adam hayatında hiç araba kullanmamışsa el freninin ne demek olduğunu bilmiyorsa, frene basmanın ne demek olduğunu bilmiyorsa bu tavsiyenizin bir faydası olur mu? Allah Resulü diyor ki, size sünnetime sarılmanızı tavsiye ederim. E biz sünneti bilmiyorsak nasıl sarılacağız ona? Arkadaşlar, biz bugün sünneti bilmiyoruz. Babamızın sünnetini biliyoruz, hocamızın sünnetini biliyoruz. İşte babam ya da hocam suyu şöyle içerdi, yemeği şöyle yerdi, misafire şöyle ikram ederdi, elbiseyi şöyle giyerdi. Sofrası şöyle kurulurdu, gömleğinin yakası şöyleydi, yeni böyleydi. Biz babamızın sünnetini tanıyoruz, hocamızın sünnetini tanıyoruz, ya da bir arkadaşımızın sünnetini tanıyoruz ama bütün bu konularda Resulullah neydi, nasıldı, nasıl yapardı bilmiyoruz. Biz sünneti tanımıyoruz. Allah korusun ama biz bu halimizle حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Bizim Kur'an'a ihtiyacımız yoktur. Bizim peygambere ve peygamberin sünnetine ihtiyacımız yoktur. Aba ve ecdadımız bize yeter. Aba ve ecdattan ne gördüysek, ne duyduysak bize yeter. Biz onlarla amel ederiz. Böylece kendimizi kurtarırız diyenlerin vaziyetinden farklı değiliz. Bugün Allah korusun. Mesela çocuğumuz olur ya da bir komşumuzun çocuğu kucağımıza verilir. Acaba o anda ne desek? iyi hizmetçileri mi desek? işte mübarek olsun mu desek? Yaşı uzun olsun, boyu uzun olsun mu desek? Ne diyeceğiz? Acaba Resulullah ne derdi? Bilmiyoruz ki. Biri damat olunca, işte biri gelin olunca ne desek acaba? Biri sakal koyunca, biri sakalı kesince ne desek acaba? Bilmiyoruz ki sünneti. O halde aziz kardeşlerim yapılacak şey her gün bir hadis öğreneceğiz... Süratlice sünneti tanımaya yöneleceğiz ve tanıdığımız sünnete sarılacağız. Böylece hem kendimizi, hem çevremizi, hem çoluk çocuğumuzu kurtarmaya çalışacağız. Başka çaremiz yoktur. Kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam size sünnetimi tavsiye ederim, sünnetime sarılmanızı vasiyet ederim buyurduktan sonra şöyle buyurdu. وَالسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْرَاشِد۪ينَ الْمَهْد۪ينَ Bir de size raşit halifelerimin sünnetini, yolunu, anlayışını tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, halife demek onun makamını işgal eden manasına gelmez. Yani ben size raşit, raşit halifelerimin yolunu, sünnetini tavsiye ederim derken, benim makamımı işgal eden raşit halifelerimin yolunu, yordamını, sünnetini size tavsiye ederim demek istemiyordu Allah'ın Resulü. Benden sonra raşit olup dini yaşayan, İslam'ı yaşayan, İslam'ı bilen demektir. O halde münafıklar hariç tüm sahabidir burada kastedilen. Arkadaşlar o halde biz sahabeyi de tanımak zorundayız. Peygamberimizin raşit halifelerini tanımak zorundayız. Ondan, onların sünnetini de bilmek zorundayız. Farz dedim ki, sabahleyin kalktınız. Kahvaltı mı, çay altı mı yapacaksınız? Kimi örnek alıyorsunuz? Akşam eve geldiniz. Çocuklarınıza ilk defa ne anlatacaksınız? Kapıdan çıkarken hanımınızla nasıl bir ayrılış pozisyonu uyguluyorsunuz? Yolda yürürken örnek aldığınız... Gözünüzün önünde canlanan bir sahabi eşkali var mı? Kime örnek alıyorsunuz? Saçlarınızı tıraş ettirirken, üzerinize bir elbise giyerken örnek aldığınız bir sahabi var mı? Müşteriyle münasebetinizde hangi sahabiyi örnek alıyorsunuz? Bir yerden alışveriş yaparken, hanımlarınızı doktora götürürken, kızınızı biçki dikiş okuluna gönderirken, nazarınızda bir ayet, ya da bir hadis ya da bir sahabi canlanıyor mu? Canlanmıyorsa kimi örnek alıyoruz peki? Niye böyle yapıyoruz bütün bunları? İşte kainatın sevdiği Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurur ki size sünnetime sarılmanızı tavsiye ederim. Bir de benden sonra raşit halifelerimin sünnetine, yoluna, anlayışına sarılmanızı tavsiye ederim. Sonra bu işin ciddiyetini anlatabilmek için Kainatın Seyyidi şöyle buyurdu Avvu aleyha bin nevaciz Azı dişinizle tutunurcasına sünnete sarılın Arkadaşlar ifadeye dikkat diyorum Azı dişinizle tutunurcasına sünnetine sarılın Ön dişlerle değil Zira ön dişler kırılabilir, kopabilir Ama azı dişinizle tutunun Dişiniz koptu elinizle Eliniz koptu vücutunuzla, çoluğunuz ve çocuğunuzla, bugününüzle, yarınınızla, gününüzde, işiniz ve aşınızla, tüm imkanlarınızla sünnetime sarılın. Tıpkı Mute'de Cafer bin Ebi Talib'in sancağı tuttu gibi sünnete o şekilde sarılın. Ya da uçurumun ucuna gelmiş yuvarlanmak üzere olan birinin topraklara tutunduğu gibi o kişi can havliyle otlara nasıl sarılır, toprakları nasıl tırmalar, işte o şekilde sünnetime sarılın. 15. kattan aşağı yuvarlanırken 10. katta bir saça tutunmuş bir felaket düşünün. O saça nasıl tutunur düşmemek için siz de öylece tutunun sünnetime. Bir kadın namusuna tasallut etmiş bir erkeğin saçlarından öyle bir tutmuş ki namusunu kurtarabilmek için, ya da bir ana ölüme giderken yavrularını nasıl bağrına basmıştır, bir fare yavrularını kedinin pençesinden kurtarabilmek için nasıl sımsıkı tutar onları, bir araba sürücüsü herhangi bir kazaya maruz kalmamak için şekerlerinin bijonlarını nasıl sıkıştırır, siz de öylece tutunun sünneten. Arkadaşlar çölde kalmış dili damağına gelmiş bir adam suyu görünce nasıl sarılır ona siz daha fazlasıyla sarılın sünnete. Ve nihayet siz şehvet arzusuyla hanımlarınıza nasıl sarılıyorsanız on misliyle yüz misliyle sarılın sünnete. Demek ki kainatın seyyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam bize sünnetine sarılmamızı tavsiye ediyor. Son vasiyeti budur. Demek ki arkadaşlar bir ihtilaf gördüğümüz zaman sünnete sarılacağız, sünnete bakacağız. İhtilafları sünnetle çözmeye çalışacağız. Arkadaşlar Resulullah'ın fiili sünneti ile kavli sünneti takriri sünnetine muhaliftir ve zıttır. Yani bir konu ki Resulullah o konuda hiçbir şey dememiş. Yani kavil yok, yine o konuda hiçbir şey yapmamış, fiil de yok ama o konuda susmuştur. Biz ona takrili sünnet diyoruz. Peygamberimizin fiili sünnetiyle kavli sünneti takriri sünnetine zıttır, muhaliftir. Bir misal vereyim bakın. Peygamberimiz hayatı boyunca arkadaşlar soğan, sarımsak yememiştir. Çünkü o sürekli melekle beraberdi. Ama soğan sarımsak yiyenleri görmüş, susmuştur onları menetmemiştir. Birisi peygamberimizin fiili sünneti, öbürüsü peygamberimizin takriri sünneti. Sahabenin bazıları peygamberimizin fiili sünnetiyle amel etmiş, soğan sarımsak hiç yememiş. Bazıları da peygamberimizin takriri sünnetiyle amel etmiş, soğan sarımsak yemiştir. Bir de arkadaşlar Peygamberimizin kavli ve fiili sünnetleri de birbirlerine muhalif olabilir. Mesela Peygamberimizin iki tane fiili vardır, birbirine zıttır, birbirine muhaliftir, birbirine ihtilaf arz etmektedir. Mesela Allah'ın Resulü namazda bazen ellerini toplamıştır, göbeğinin üzerine bağlamıştır, bazen de kainatın seyidi ellerini yan kısımlarına salıvermiştir. İkisi de fiili sünnettir. Bakın, birbirine zıttır, birbirine muhaliftir. Bazen Allah'ın Resulü kan abdesti bozdu diye abdestini yenilemiştir, bazen de tam aksini yapmıştır. Şakağından kan damladığı halde kainatın efendisi namaz kılmıştır. Bakın, iki fiili sünnet birbirine muhaliftir, birbirine zıttır. Bazen kainatın seyidi kadına dokunmuştur, abdest bozuldu, hükmetmiştir, abdest almıştır, bazen de işte annelerimizden bazısının yanına uğramış, onları öpmüştür kainatın seyidi, abdest bozulmadı diye hükmetmiş ve namaz kılmıştır. Bazen Allah'ın Resulü ayaklarını namazda dört parmak hizasında açmıştır, bazen de omuz hizasında açı vermiştir. Bazen kainatın seyidi sabah namazını erken kılmıştır, bazen de vaktin sonuna doğru geciktirmiştir. İşte arkadaşlar. Biz böyle birbirine muhalif, birbirine zıt, bir ihtilafla karşı karşıya kaldığımız zaman ne yapacağız? Allah'ın Resulü diyor ki, sünnetime sarılın. Sünnete bakacağız, herhangi bir yönüyle sünnetin herhangi birine uyuyorsa gerek fiili sünnetin ihtilaf eden kısımlarından birisine ya da kavli sünnete ya da fiilde, kavilde yok ama takrirde varsa biz diyeceğiz ki bu doğrudur, onu alacağız. Ama hiçbir yönüyle sünnete uygun değilse biz onu atacağız. Mesela bir ihtilafla karşı karşıya kaldık, İşte bizim cami dırar mı değil mi? Ya da işte şu metotla hareket caiz mi değil mi? Kardeşlerimizin bir kısmı şu metotla hareket ediyor. Bu metot caiz mi değil mi? İşte şu alışveriş faiz mi değil mi? Şu hareketin dinde yeri var mıdır yok mudur? Diyelim ki yanı başımızda bir adam gördük, şakağından kan damladığı halde namaz kılıyor. Ya da benim namazımdan farklı bir namaz kılıyor. Ben elimi göbeğimin üzerine bağlıyorum, hanefice bir namaz kılıyorum, karşımdaki ellerini salıvermiş, değişik türde bir namaz kılıyor. Fatihası farklı, besmelesi farklı, niyeti farklı bir namaz kılıyor. İşte o esnada sünnete bakacağız. Eğer herhangi bir veçhesiyle sünnete uygunsa o konuda susacağız. Çünkü biz temel değiliz, bizimki temel değildir, bizimki doğrudur ama karşımızdaki de sünnete uygundur diyeceğiz. Sünnetin diğer bölümlerinden birisine uygundur diyeceğiz ve o noktada susmayı tercih edeceğiz. İşte kainatın seyyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam, Herhangi bir ihtilafla karşı karşıya kaldığınız zaman ihtilaflar anında size sünnetime sarılmayı tavsiye ederim. Ama biz her şeyi sünnette bulamayız, açık ve net bir biçimde sünnette bulamayız. Biz de sahabenin sünnetini tavsiye ediyor. Allah'ın Resulü. ve Sünneti el kulfael el-Mehdiyin benden sonra raşit halifelerimin yani dini bilen, dini yaşayan ashabımın sünnetini, yolunu, anlayışını size tavsiye ederim diyor. Eğer sünnette bulamadıysak ihtilaf konusunu peygamberimizin ashabının hayatında bulduysak yine ses çıkarmayacağız. Yine o noktada susacağız. Evet arkadaşlar Kainat'ın seyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam sünnetime ...sarılın diyor... ...Allah'ın Resulü böyle diyor ama... ...Goldizer ve bizdeki talebeleri... ...Goldizer'in kömezleri de... ...başka türlü söyler... ...Goldizer kafiri... ...İslam hukukunun ikinci derecede... ...temel kaynağı olan hadislerin... ...Resulullah'ın sözlerinden çok... ...Şam bilgilerinin... ...sözleri olduğunu iddia etti... ...bu kafir bundan da öte... ...Resulullah'ın anlayışının ancak... ...kendi dönemi toplumu için geçerli olduğunu bizi bağlamadığını, şartların çok değiştiğini, uzun bir zaman aşımı içinde hadislere yalan karışma ihtimalinin çok fazla olduğunu iddia etti. Kafirin maksadı çok açıktır. Müslümanlar nazarında değerli bir yeri olan sünneti sarsmak, Allah'ın Resulü hakkında zihinleri iddial edici şüphe tohumları atmaktı. Kısmen de muvaffak oldu buna. Türkiye'de epey çömez buldu kendine. İmam Hatip okullarında ilahiyat fakültelerinde dahi bu kafirin fikrini savunan birçok kardeşimiz mevcut maalesef. Arkadaşlar bilelim ki bu iddianın altında akılcılık yapmaktadır. İslam'ı, Kur'an'ı anlamak için yalnızca akıl yeter. Aklın dışında bizim başka bir kaynağa ihtiyacımız yoktur. Aklın dışında sünnet gibi bir kaynağa ihtiyacımız yoktur iddiası yapmaktadır. Yine bu iddianın altında Ashab'a karşı güvensizlik yatmaktadır. Zira arkadaşlar, sünneti peygamberimizden bize aktaran ashab-ı kiramdır. Eğer sünneti bize aktarırken yalancılıkla ashab'a itimadımız sarsılırsa, o zaman Kur'an'a da itimat etmemek gerekecektir. Zira Kur'an'ın vahiy katipliğini yapan, Kur'an ayetlerini yazan, ezberleyen ve kitap haline getirip bize aktaran da sahabedir. Eğer hadis konusunda hadisi sünneti bize aktarma konusunda yalancıysa sahabe o zaman Kur'an'a da itimat edilmez. Zaten adamın varmak istediği nokta da budur işte. Şimdi sünnet diyecek, bu tuttu mu yarın iş Kur'an'a gelecek. İslam'ı tahrif ve kökünü dinamitleme adına kollarını sıvamış şuurlu bir kafir. Arkadaşlar bakın Allah Resulü bu İslam düşmanlarını anlatırken şöyle buyuruyor. Hadisi Tirmizi, kitab İlim 10'da, Ebu Davud'un kitab sünne Sünne 5'te, Kurtubi'nin 1. cildinin 38. sayfasında bulabilirsiniz. Buyurur ki Allah'ın Resulü, şunu kesin olarak bilin ki, bana Kur'an ve onun bir misli daha verilmiştir. Yakında karnı tok bir vaziyette rahat koltuğuna yaslanmış, şu Kur'an'a sarılın onda helal olarak neyi görmüşseniz onu helal kabul edin, neyi de haram olarak bulduysanız onu da haram kabul ediniz, diyecek bazı kimseler gelmek üzeredir. Şüphesiz ki Allah Resulü'nün haram ettiği şey, Allah'ın haram ettiği şeydir. Gördünüz mü hadiste Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Evet, bize sadece Kur'an yeter. Kur'an'a bakarız, Kur'an'ın dışında başka kaynağa ihtiyacımız yoktur diyenlerin vaziyetini 1400 sene önceden Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam bize böylece haber veriyor. Demek ki arkadaşlar bizim Kur'an'ın dışında sünnete de ihtiyacımız vardır. Sünnetsiz bir din din olmaktan çıkmıştır. Peygamberi olmayan bir din peygamberlik müessesesi olmayan bir din esasen hak din değildir. Din olmaktan çıkmıştır. Ve Peygamberimiz bu hadiste gördük haram koyma yetkisine sahiptir. Peygamberimiz aynı zamanda din vazığıdır, din şariğidir. Bunu böyle bilmek zorundayız. Bakınız Rabbimiz Tevbe suresindeki bir ayet-i kerimesinde Peygamberimizin haram koyma hakkına, yetkisine, makamına sahip olduğunu bize şöyle anlatır. قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ دِلّٰهِ ve bir Yeumil ahir Ey Müslümanlar Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlarla savaşın bir de Val Harrimharram Allahu varulhu. Biz de Allah'ın ve peygamberinin haram kıldığını haram bilmeyenlerle savaşın. Bakın ayet kermede, Harram Allahu varasulhu. Sadece Harram Allah'u deseydi, Allah'ın haram kıldığını haram bilmeyenlerle savaşın deseydi bunların dediği doğru olacaktı. Ama kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam hakkında Cenab-ı Hak diyor ki Allah'ın ve, Allah ve peygamberinin haram kıldıklarını haram kılmayanlarla savaşın. Arkadaşlar demek ki peygamber de haram kılma makamındadır. Kaldı ki Hükmü Kur'an'da belirtilmeyip Resulullah'ın sünnetinden öğrendiğimiz dinin pek çok bölümü vardır. Sünneti yok farz ettiniz mi, peygamberi hayattan sildiniz mi dinin yarısı gitmiş demektir. Mesela bakın biz diyetlerle ilgili hükümleri Kur'an'da göremiyoruz. Peygamberin sünnetinden öğrendik. Cenaze namazını peygamberimizin sünnetinden öğrendik mecusi ve Sabiilerden cizye alma konusu Peygamberimizin sünnetinde vardır. Faiz hakkındaki hükümler, alışverişte muhayirlik konusu, şufa meselesi, hayızlı kadının oruç tutmaması, Ramazan'da cins münasebet kefareti, bütül namazı, mehirin tespiti, namazın erkanı, kılınış şekli vakitleri, cuma ve hutbesi, haccın erkanı, toprak hukuku gibi benim işte şu anda hatırlayabildiklerim bu kadar. Arkadaşlar, bunun gibi pek çok hüküm var ki, biz bunları sünnetten öğreniyoruz. Sünneti hayattan sildiniz mi? Peygamberin sünneti ancak onun dönemini bağlar, bizim dönemi bağlamaz, onun dönemindeki ashabı kiramı bağlar, bizim zamanımız için geçerli değildir. Kanaati yaygınlaştırdınız mı? Allah korusun, ortada din kalmaz. İşte kainatın seyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam, size sünnetimi tavsiye ederim. Bir de raşit halifelerimin yolunu yordamını, sünnetini tavsiye ederim. Azzu aleyha bin nevaciz, ağzı dişinizle tutunurcasına sünnetime sarırım, buyurduktan sonra, bakın şöyle buyuruyor, وَاِيَّاكُمْ umur. الْاُمُورِ فَاِنَّ كُلَّ بِطْعَةٍ ضَلَالَةٌ diye ortaya çıkan bit'atler de olabilir. Onlara karşı da dikkatli davranma zorundayız. Arkadaşlar, bit'a, bit'at, din işlerinde Resulullah'tan sonra meydana gelen noksanlık veya fazlalık demektir. Bit'at, dinde eksiklik iddiasının adıdır. Bit'at, sünnete karşı gelişi özelliğiyle, Allah korusun, sırat-ı müstakimden sapmadır. Zira bit'at tam ve kamil olan İslam şeriatında noksanlık veya fazlalık iddiası taşımaktadır. Halbuki demin ayet Kerime okudum, El ayet-i kerimeyi okudum, el-yavme ekmeltu lekum kum ayet kerimesi dinin tamamlandığını bize anlatmaktadır. Evet, bit'at bir anlamda kanun koyuculukta din vazı noktasında iddia sahibi olmaktır. Allah bilir ama biz de biliriz demektir ki Allah korusun bunu bilerek yapan kişi küfre girer. Biz bir şey yapıyoruz din adına mesela babamız ölmüş 40. gece ya da 52. gece diye bir ayın düzenliyoruz ya da din adına mevlüt okutuyoruz din adına bir şeyler yapıyoruz. Bakıyoruz ki Resulullah yapmamış sahabe de yapmamış e niye yapıyorsun bunu dendiği zaman da e canım fazladan yapıyorum. Ne zararı var diyor adam? Arkadaşlar aşırı davranmakta, şer'i şerifin yetindiğiyle yetinmemek onu azımsamak gibi bir kasıt yatmaktadır. Bir başka deyişle Müslümanlıktan fazla Müslümanlık yatmaktadır. Bu kişiyi hem yorar hem de bitatçı yapar, bitatçı yapmaya zorlar. Şatibi El-İtisam isimli eserinde der ki, iştahs edilen her bir bit'at bir sünnetin yok edilmesi demektir. Her bir bit'at bilelim ki bir sünneti ilgâ eder. Bit'atla amel sünneti terk etmekten çok daha tehlikelidir. Sirmizi'nin iman babında naklettiği bir hadislerinde Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam bit'ata dalmış bir toplum içinde yaşayan sünnet taraftarlarını şöyle tarif eder. Onlar gariplerdir der. İnsanların terk ederek, değiştirerek, öldürdükleri sünnetimi ihya eden gariplerdir onlar der. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Arkadaşlar bilelim ki, şeriatın kafi gördüğünü kafi görmeyen mübfedidir, şeriata tabi olmamıştır. Şeriatın getirdikleriyle tatmin olmama, sünnette olmayan şeyleri yapmaya kalkmak, daha ileri safhalarda haramı helal, helalı haram görme gibi bir neticeye götürür insanı ki Allah korusun bunun sonu küfürdür. Ebu Kılabe anlatıyor öldüğü ana kadar sürekli oruç tutan anasının cenaze namazını kıldırmak üzere Allah'ın Resulü <gülüyor> Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı çağırdı. Dedi ki Ya Resulallah ''Benim anam bir yıl hiç iftar etmeden oruç tuttu.'' Deyince tabi geceleri değil gündüzleri oruç tuttu. Deyince Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam ''Senin anan hiç oruç tutmamıştır.'' diyerek cenaze namazını da kıldırmadan oradan uzaklaşıverdi. Arkadaşlar bu halde bir hadis vardır. La sâme men sâme ebede.'' ''Devamlı oruç tutan kişi hiç oruç tutmamıştır.'' Bir başka hadislerinde yine kainatın sevdiği Hazreti Muhammed Aleyhisselam, La sam men sam dha ra yılın tamamını oruçla geçiren kişi hiç oruç tutmamıştır buyurur Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Neden? Çünkü arkadaşlar asıl olan prensiptir. Ne fazlalık ne de eksiklik yapılmamalıdır. Kimse sınırları aşamaz. Aksi halde sapıklık yolu açılmış olur. Hiç kimse kafasına göre Müslüman olma yetkisine sahip değildir. Şeriata saygı, şer'i olanı yapmakla mümkündür. İşte kainatın seçtiği Hz. Muhammed Aleyhisselam hadislerinin son bölümünde buyurdu ki: "Sünnetimi size tavsiye ederim. Bir de Raşid halifelerimin ashabının sünnetini tavsiye ederim. Fakat ve iyyakum ve muhtefat'il umur" bir de sonradan çıkan işler vardır. Sünnetmiş gibi insanların kabul ettiği, yutturmaya çalıştığı sonradan din adına ihtas edilmiş birçok şeyler, bit'atlar vardır. Fe inne kulle bit'atin zalaletün. Her bit'at sapıklıktır. Ve başka bir hadislerinde ifade eder kainatın seyyidi. Her bit'atçı cehennemdedir buyurur. O halde aziz kardeşlerim Bitatlardan sakınacağız, sünneti tanıyacağız, sünneti tanıdıkça zaten neyin sünnete uygun, neyin de sünnetin dışında olduğunu kavramak mümkündür. Ama biz Allah'ın kitabını tanımıyorsak, peygamberin sünnetini tanımıyorsak, peygamberin hayatını tanımıyorsak, peygamberin sünneti hakkında bilgimiz yoksa, o zaman dışımızdaki birisi bizden bir şey istediği zaman ya da İslam budur diye ortaya bir şey attığı zaman ya da bir ihtilafla karşı karşıya kaldığımız zaman bu caiz mi değil mi, bunu yapalım mı yapmayalım mı, bu haram mı, helal mı diye herhangi bir dini mevzuyla karşı karşıya kaldığımız zaman o zaman şaşırır kalırız. O halde sürekli sünneti tanıyacağız. Her gün bir hadis öğreneceğiz. O hadisi hayatımıza tatbik edeceğiz. O hadis bizim malımız olacak. Ve böylece Allah'ın rızasını kazanmış olarak cennete girme imkanını bulacağız. Ben bugün size bu Davud ve Tirmizi'nin rivayet ettiği Peygamberimizin bir hadisi şerifini intikal ettirdim. Allahu Teala Hazretleri hakkıyla anlamayı inşallah gündemize nasip etsin.